Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz sevgili Cevat Çapan Hoca'mız. Hoş geldiniz hocam. Hoş Tekrar benim. hocayla birlikte geçen hafta kaldığımız yerden e, Satu Bener'den konuşuyoruz. Evet. E, bu ikinci programda da yine e, Rütat Bener'in 100. yılında hoca hem arkadaşı, dostu Yoldaşı, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Üsat Bener'i anlatıyor bize. E, hocam, geçen programda biraz tanışıklıklarınızdan ve oyunlarından, yani daha doğrusu bir oyunundan, ıhlamız, ağacı ve ondaki gerçeklikyi de konuşarak devam etmiştik. E, peki mesela Üsat Bener'in meşeli e, e, bir insan olduğundan, değil mi? Bir zahir çok geçmiş olduğundan bahsetmiştik. Bugün okur sizce Mustafa e, Benere öyle mi görüyor? Çünkü <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, hayır öyle gör, görmeyebilir çünkü e, işte karanlık anlatı yazarı diye seni bir kitabı var. E, Nurdan Gürbilek e, anlatmak istiyorum, anlatamıyorum. Yani anlatmak istediğini anlatamama sıkıntısı çeken bir yazar olarak görenler var. İşte ikinci yeninin hikayedeki e, ustası diyenler var. Fakat e, şuna da dikkat ediyorlar kendilerine rağmen. Yani bütün bu e, karanlık anlayamama anlaşılamama, anlaşılamama gerçeğini altını çizseler de e, bakıyorlar ki bu yazılanlarda müthiş bir e, kendi Yaşantısıyla ilgili bağlar var. Yani kendi öz yaşam öyküsünden yararlanarak yazılmış şeyler. Ee, öyle baktığımız zaman tabii e, acılarla dolu, sıkıntılarla dolu, yoksulluklarla, yoksulluklarla dolu e, şeyler görüyoruz, e, dönemler görüyoruz. Ama e, gerçekten... Tanır, tanıyabilmişseniz e, Hüsat-ı Vener'i, yani onunla dostluk kurmuşsanız, onun e, yine şarkıdaki sözler gibi mihneti kendine zevk etmededir alemde hüner e, gerçeğine yakın bir e, hayat tarzı vardı. Yani mihneti kendine zevk etmesini bilen birisiydi. Öyle olduğu için de onunla dostluk etmek son derece Zevkli olabiliyordu yani hayatın, hayat ne kadar acı olursa olsun hayatın tadını çıkarabiliyordunuz birlikte olduğunuz zaman. Bu e, şeyden de kaynaklanıyor yani e, ailesiyle olan ilişkisinde bir kere e, sevgi dolu bir insandı. Sevdiği insanlarla mutlu olmayı bilen birisiydi. Annesini babasını çok seviyordu. Kardeşi, kardeşlerini yani hem Erhan Bener'i hem Bilge'yi, kız kardeşini çok seven ve onları koruyan öyle müthiş bir e, onlara sahip çıkan bir tarafı vardı. Bu dostları içinde geçer yani dost olduğu insanlarla odan ilişkisi çok yakın bir kardeşlik ilişkisi gibiydi. Çok sevdiği insanları çok seven ve bu sevgiyle mutlu olabilen bir insandı. Tabii e, şey hayatı yani evlilik konusunda e, çok şanslı saymayabiliriz başlangıçtaki işte ilk eşinin doğumda ölmesi, e, ikinci eşiyle mutlu bir süreden sonra ayrılması, sonunda da işte Ayşe e, Bener'le evlendiğini de çok e, başarılı bir şekilde sürdürmesi yani onu hem e, bir büyüğü olarak hem eşi olarak çok koruyan ve on, ona duyduğu şeyi, yakınlığı çok iyi dile getiren bir ilişki. Bu ilişkiler yüzünden de e, onu mutlu saymamış lazım. Daha doğrusu Tabii düşündüğümüz zaman e, Üsat Bener'in güçlüklerle dolu hayatını yani askerlikten sonra Ticaret Bakanlığı'ndaki günlerini ben çok iyi hatırlıyorum. Fakat daha sonra işte karayollarına geçince biraz rahatlıyor. E, ve yol iş sendikasında danışman olarak çalışmaya başladığı zaman biraz daha rahatlıyor. Ama her zaman sıkıntı içinde yani onun kadar başarılı bir e, sanatçının o kadar e, sıkıntı çekmesi gerekmez. Başka bir toplumda bu, belki buna rastlamayız ama böyle şeyler var. Buna rağmen e, hem ilişkilerinde hem yakın dostluklarında, e, aile ilişkilerinde e, çok sıcak e, bir insan olarak ben hatırlıyorum onu. O yüzden de e, yani şeye kadar, e, sonuna kadar, e, son hastalık döneminde bile yani sık sık telefonlaşıyorduk. E, i̇şte Mahmut Temizgürek ona çok yardımcı olduydu o, o yıllarda. E, ben her fırsatta işte Mahmut'tan e, yardım etmesini rica ediyordum. O da esirgemiyordu kendini. Bu yaşadıklarını da çok iyi dile getiren yani bir kere yaşadığı her şeyi sanata dönüştürme ustalığı vardı Müsat'in. Bu bir takım büyük yazarların tabii benzer başarıları var. Ama Müsat bu konuda kendine özgü bir üslup yaratmıştı. Evet, yani bir çeşit özel bir Müsat benzer üslubu yaratmıştı. Bu Şeyi hatırlatıyor bana Kamünün e, e, Sizif şeyini için orada söylediği bir şey var yani Sizifusu mutlu saymamız gerekir kendinde her gün o kayayı o tepeye çıkarma gücü buluyorsa e, Sizifusu mutlu saymamız gerekir Infoimajine Sizif öre diye bir lafı var Kamünün un. unutulmaz bir söz Yusufi de Böyle bir üstüfla olsa bile yaşadıklarını bile getirmedeki ustalığını düşündüğümüz zaman onu mutlu bir insan olarak görmemiz gerekir. Zaten bizim dostluğumuz da e, bu mutluluğun e, bir şeyiydi, bir, bir sonucuydu. Her buluşmamızda, her bir araya gelişimizde çok güzel şeyler tekrar tekrar yaşayabilirdik. Yani her buluşma bizim için bir şölen olurdu. Bütün şeye rağmen, bütün kısıtlamalara, sıkıntılara, olanaksızlıklara rağmen. Yani bu olanaksızlıklardan bir şey yaratırdı. Olanaklılık. Biz evet. <gülüyor> e, o bakımdan şey de yani Yararlandığı kaynakları da çok iyi kullanan birisiydi. Yani hangi besteciyi dinliyorsa, hangi ressamdan söz ediyorsa, hangi yazarı okuyup ondan zevk alıyorsa o onu besleyen bir kaynak oluyordu ve e, o kadar da mutsuz bir hayat yaşamadığını söyleyebiliriz bu akımdan. Ben sanat ve yazıyla dolu, sanat ve yazıyla dolu bir hayat. Evet evet evet yani her e, anı bir çeşit yaratıcılığın değişik e, şeyleri aşamaları anları olarak düşünülmeli bence. Yani onunla karşılaştığımız zaman e, bir acaba şimdi ne neyi kuruyordur kafasında? E, hayal gücü neleri bir araya getiriyordur? Neleri bir araya getirdiği zaman ondan bir e, gerçeklik parıntısı ortaya çıkacaktır ve e, bu gerçeklik e, hayatın trajik yanını gösterdiği kadar e, o trajediye karşı nasıl bir dayanıklılık Dayanıklılık sağladığını gösteren bir tarafı. Bir kere şöyle bir özelliği vardı yazar olarak. Hocam oraya yine geçmeden bir ara verelim. Bugün de yine bir müzikle ara verelim. Ee, <gülüyor> evet. Benim kendisinden söylemesini istediğim şarkılardan biri solsan da sararsan da diye başlayan bir şarkı var. Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin diye. E, dalga geçtiğiniz ama tabii çok hoşlandığımız bir şarkı, e, onu dinleyebiliriz. Peki. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Cevat Çapan'la birlikte Üsat Beneli konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, en son müzik arasında siz ikinci bir yönü daha, diğer yönü daha var diyorlar olarak. Evet. Şimdi şey... E, bu dostluklarda birtakım e, bir takım e, ilginç şeyler oluyor, bir e, karşılıklı yararlandığımız şeyler oluyor. Yani ben muhakkak çok şey öğrenmişimdir. Müsait ben evden. de benim çevirdiğim bir şiiri çok severdi. Cummings'ten çevirdiğim e, hiç gitmediğim bir yerde sevinçle ötesinde her türlü yaşam yaşamanın. İşte o şiiri sık sık kullandığını görüyoruz. Ayşe'ye adadığı bir çeviri bu, şiir, şiir. Bir de tabii tıpkı şeyde olduğu gibi, o uzatayın oyunlarla yaşayanlar oyununda olduğu gibi, benim şey olarak, bir dostu olarak hem Oğuz'un hem Müzak'ın, o oyunların devlet tiyatrosu repertuarına alınmasındaki e, şeyim, e, rolüm. Yani 78, yıl, 9, 78 yılında Ergin Orbey, devlet tiyatrosu genel müdürü olunca e, bizi Edebi Kurulu'na e, aldı. İşte Sevda Şener, Vedat Güyü e, Turgut Özakman e, ve ben edebi, edebi kuruldaydık. Edebi kurulda bizim yaptığımız en olumlu işlerden biri Yusak e, Benher'in İhtamuracı ile Oğuz Atay'ın oyunlarla yaşayan oyunlarının repertuarı alınması. Ne yazık ki e, Oğuz göremedi oyununun sahnelendiğini öldükten sonra Oskut Kurup sahneye koydu bu oyunu. İhtamuracı'nı ee, devlet tiyatrosu oynadı İstanbul'da. Müsad'de geldi, gördü. Yani hiç olmazsa o oyun onun sağlığında oynandı. Ee, ipin ucu provadayken ne yazık ki şeyin hastalanması yüzünden, oyunculardan birinin hastalanması yüzünden e, sahnelenemedi. E, ama e, bu oyunlarda bu e, sahipsiz kalmadı. Yani bu oyunların da varlığının farkında e, Müsat Bener'in okurları ve hayranları. Yani ne yapabiliriz birbirimiz için? E, i̇şte Müsat Bener de zaman zaman e, romanlarında filan e, bizden yararlanarak yani <gülüyor> o, o romanlarda başka adlarla biz de girmiş olduk. Yani öyle bir şey, öyle bir hoşluğu da var. Öyle bir, diyelim, cömertliği. Yani insan bu yaratıcı arkadaşlarıyla yaşarken tabii ne kadar eleştirel bir nesnellikle bunlara yaklaşabiliyor. Bu da düşünülmesi gereken bir şey. Müsak Bener'e çok hayran olan e, dostlarımızdan biri Norgunk yayın sahibi. Ve onun hava hikayesini ayrı olarak şey yaptıydı. Bir de e, bir tuhaf yavaş başlıklı Güzel. bir kitap çıkarıldı. İşte ön de benim yazmamak istediler. Ben de o ön sözde Bilimin döndüğünce e, Hüsat Bener'in bütün o karamsar yorumlara rağmen e, hayata çok bağlı, hayatın tadını çıkarmaya çalışan güzelliklere, doğruluğa, iyiliğe çok tutkuyla bağlı bir yazar olduğunu anlatmaya çalıştım. Selinçer'in kitaplarında rastladığımız bir özellik vardı. Orada işte hem Selinçer'in kahramanları ne kadar sahte değer varsa, sahte izin varsa onları görebilen bir duyarlığa sahiptirler. Müsahte de böyle bir duyarlık vardı. Yani hayatta sahte olan, yanlış olan, yapay olan, uyduruk olan şeyleri... Onun kadar keskin bir gözle gören az yazar vardır sanıyorum. Bu da onun en e, parlak taraflarından biri. Tabii bir de e, ister kara anlatı değil, ister e, anlaşılmaz bir yazar değil, e, çok başarılı bir üslup sahibi, yani bir üslup usta, ustası, e, Türk Edebiyatı'nda onun kadar kendisi gibi yazabilen az yazar vardır. Bir tek kelimelik cümleler, evet. cümle yapılır. Evet, yani e, müthiş bir dil duyarlığı vardı ve bu dil duyarlığının yazdığı her şeyi de görmek mümkündür. Öyle bir yaratıcı yazarla, öyle bir yaratıcı insanla dost olmuş olmak... Her kula nasip bir şey değildir. Yani benim büyük şanslarımdan biri, büyük de onun mutluluk kaynaklarından biri Üsat Penel'di. Onun için onu burada yine sevgiyle hikayet etmek fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim hocam. Son olarak çok kısa bir şeyim kaldı, onu da merak ediyorum. Şimdi dediniz ya çevirileri okurduk, konuşurduk, o da sahibüsat yani. Kendisi kendi yazdıklarını okur muydu sizlere? Öyle bir şey var mıydı? Ya da okutur muydu? Ya sesli okur muydu? Hani o öyle bir şey var mıydı? Bir de acaba zaten kendisi de okutup eleştiri alır mıydı? Ee, öyle bir şey olmadı. Yani öyle bir fırsat olmadı. <gülüyor> yani e, biz hep bitmiş şeylerini okuyup çok beğendiğimizi söyledik. Bir de e, Kuzul Çağ'ın ben adam yayınlarında çalışırken, işte o yayın evi tarafından yayınlanırken arka kapak yazısını yazdım. Yani okuduğum şey hakkında kısa eleştirel bir değerlendirme yaptım. E, tabii bazıları bazı eleştirmenler tarafından onun fazla abartılı bir övgü olduğunu söylediler. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben olayım. teşekkür ederim. İyi ki doğmuş Mustafa Bey. <gülüyor> evet tabii tabii. Hoşçakalın görüşmek üzere.